Sevgili dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere eshab Kiram dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Hazreti Fatıma Sahibi Enver Ören Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı Yazan Rahim Er Senaryo Abdurrahman Çapar Program yönetmeni Niyazi Hancı Hicretten 13 yıl evvel, Mekke. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi verilmiştir. Hira mağarasına devam ediyorlar. Bu sırada büyük ve mübarek anne, Hatice radıyallahu anh'a hamiledir. Emsalsiz aile çocuk bekliyor. İleride zehra, yani nur yüzlü lakabı verilecek olan yavrucak, İslam güneşinin cihan ufkunu nura gargetmeye başladığı işte bu günlerde dünyaya gelmiştir. Ne muhteşem ahenk. Sevgili peygamberimiz Hira'dan Mekke'ye seahadet hanelerine gelişlerinde Hatice -tül Kübra validemizin kucağında bir yıldız gibi parlayan bebeği görürler. Evet, Fatıma doğmuştur. Dördüncü Kız Evlatları Önceki çocukları Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm Fatıma, Arapça, Fatma, kesmek kökünden türeme. Kendisi ve nesli cehennemden kesilmiş, her çeşit kötülükten arınmış, masum ve iyilik yapan demek. Ona daha sonra, yetişkin yaşında, çok temiz ve ibadete düşkünlüğü sebebiyle de Betül lakabı verilmiştir. Böylece tam ismi Fatıma-tü Zehra el-Betül. Peygamberimizin yaşça en küçük fakat sevgide en büyük evlatları. Yani kızlarının da bütün çocuklarının da en sevgilisi. İsa aleyhisselamın annesi Hazreti Meryem'den sonra bütün kadınların en üstünü. Fatıma radıyallahu anh'a, Evlenme çağına gelince kendisini Kureyş'ten birçok kimse istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu isteklere vahiy bekliyorum buyurdular ve ilave ettiler. Fatıma'nın evlenme meselesi Hak Teala'nın emrine bağlıdır. Aradan bir zaman geçmiştir. Bir gün Ebu Bekir, Ömer ve Saad İbni Muaz radıyallahu anhüm hazretleri Mescitte oturmuş sohbet ediyorlardı. Ya Ömer, Resulullah Efendimiz'den işittiklerinden bizlere de anlat da bereketlenelim. Ya Eba Bekir, kainatın efendisi sevgili peygamberimiz buyurdular ki, Allah için evlenip, Allah için evlendiren Allah'ın dostluğunu kazanır. Allah için yapılan her şey ne güzel. Değil mi kardeşim? Elbette elhamdülillah. Ya kardeşim Ömer bunu ben de duymuştum. İşte bu hadisi şeriften sonradır ki sahabiden bekar genç kalmadı. Duyan Resulullah'ın müjdesine kavuşmak için elinden geleni yaptı. Bir kişi hariç. Kimdir o ya Saad? Sahabilerinden yiğidi Cengaver Ali. Doğru diyorsun. Ali henüz bekar. Acaba niçin biliyor musun? Öyle sanıyorum ki fakirliği yüzünden Eğer maziyeti buysa hallederiz Fakat düşündüğü başka şeyler olmasın sakın Hayır ya Ebabekir, Tek sebep bu Peki Onun dünya ve ahiret saadetine vesile olacak mübarek bir hanım Ne dersiniz kim olabilir Resulullah'ın kızları Fatıma Nasıl Fatıma mı Fatıma Zehra Evlenme çağına geldiğinden beridir talipleri çoğaldı. Öyle ki Ali'den gayrı herkes istedi onu. Bu işte bir hayır olmalı. Öyle tahmin ediyorum ki Fatıma Ali'ye kısmet olacaktır. Hadi kardeşimizi ziyarete gidelim ve bu meseleyi açalım. Şayet fakirliği bahane ederse kendisine yardımcı olalım. Ya Eba Bekir sen hayırlı insansın ve hep hayır işlersin. Hadi önümüze düş de gidelim. Hadi gidelim. Hayırlı işlerde geç kalmamalı. İşte Ali'nin evine geldik ya Ebabekir. Evet, kapıya vuralım. İnşallah içeridedir Ya Ali. Ya Ali Ya Ömer vaziyete bakılırsa evde yok Sanırım evde yok Ey sahabinin şerefli insanları Boşuna aramayın Ali evde yok Peki nereye gitti Hurmalığa Hurmalığa mı Evet ensardan bazı kimselerin hurmalarını sulayacaktı Eğer onu görmek istiyorsanız Hurmalığa gitmelisiniz Allah razı olsun Hadi kardeşlerim bir an evvel varalım yanına Ormalığa geldik ya Eba Bekir İşte bakın Ali burada Kendini öyle işe vermiş ki Geldiğimizi duymadı bile Üstelik oldukça üzgün görünüyor Selamünaleyküm ya Ali Kolay gelsin Ve selam. Ya Eba Bekir, ya Ömer, ya Sad Beni sevindirdiniz, hoş geldiniz Hoş bulduk ya Ali Nasılsın kardeşim Sizleri gördükten sonra daha nasıl olayım Şu akan suyun hurmaları ferahlattığı gibi rahatladım. Gönlüm aydınlandı, huzur buldum Doğrusu buraya kadar gelmenize hep şaşırdım Beklemiyordum sizi Gelin, gelin durmayın güneşte Ya Ali, buraya hayırlı bir iş için geldik Biliyoruz ki her hayırlı işte sen öncüsün Peygamber katında öyle değerli bir yerin var ki Kimseye nasip değildir Ya İbâ Bekir, biz övülmeye layık insanlar değiliz Kaldı ki Resulullah'ın bastığı yerde bir toz zerresi olabilirsek ne mutlu. Ya Ali senin ne kadar mütevazi olduğunu hesaptan bilmeyen mi var? Ben... Ya Ali az önce de söylediğimiz gibi bizler buraya hayırlı bir iş için geldik. Hayır işten maksadınız nedir ya Eba Bekir? Beni merakta bırakmayın. Ya Ali sen ki Resul-ü Ekrem'in en yakınısın. Buna rağmen herkesin Fatıma'yı istediği bir zamanda sen hiç istemedin. Niçin? Ben buna nasıl cüret ederim? Yok. Hayır kardeşim. Haddimi bilirim ben. Dinle. Sen de biliyorsun ki kimseye ümit verilmedi. Bizler öyle zannediyoruz ki bu izdivaç sana nasip olacaktır. Ya İbadet. Evet ya Ali. Seni dinliyorum. Gözleri dolu dolu Tam bir edep ve haya numunesi Ya Eba Bekir, Kalbimi yakan ateşe alevlendirdin. Bu arzuyu en şiddetli duyan benim ama... Elimin ne kadar darda olduğunu biliyorsunuz. Hayır ya Ali. Böyle düşünme. Allah ve Resulü yanında dünyanın ne kıymeti var ki? Çekinme. Git iste. Evet. Çekinme. Git iste. Her şey ortada. Daha ne duruyorsun? Hayırlı işi geç bırakma. Git iste. Elhamdülillah. Ey dünya ve ahiret kardeşlerim. Beni cesaretlendirdiniz. İnşallah dediklerinizi yapacağım. Hazreti Ali, arkadaşlarının sözleriyle cesaret kazanmıştı. Devesini çözerek, önce evine, sonra sevgili peygamberimize gitti. Allah'ın Resulü, Validelerimizden Ümmü Seleme radıyallahu anha'nın evindeydi. Peygamberimiz bu esnada, Ya Ümmü Seleme, kapıyı aç. Bu gelen öyle bir kimsedir ki, Allah'ı ve Resulü'nü sever. Allah ve Resulü de onu severler, buyuruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, gelen kim ki hakkında böyle güzel sözler söylüyorsun? Efendimiz tebessüm ettiler ve ''Kardeşim ve amcazadem Ali.'' buyurdular. Efendimizin mübarek hanımı misafiri bekletmemek için süratle kapıya koştu. Öyle ki az kalsın yüzü koyun kapaklanacaktı. Ümmü Seleme kapıyı açtıktan sonra hareme geçinceye kadar Hazreti Ali içeri girmedi. Sonra... ''Esselamu aleyke ya Resulullah ve berekatü'' diye sevgili peygamberimizi selamlayarak huzurlarına geldiler. Efendimiz ''Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü'' ile selamı aldılar ve huzurlarında yer gösterdiler. Bir insanın bir büyükten isteği olunca ne yapar? Başını göğsüne eğip bekler. O da öyle yaptı. Çünkü mevzuyu cücük açmaya utanıyordu. Resuller Resulü'nün olanca heybet ve vakarı üzerindeydi. Ya Ali, bir arzun olduğunu zannediyorum. Çekinme, dileğin neyse söyle, buyurduklarında Ya Resulullah, anam babam sana feda olsun. Malumlarınız olduğu gibi, babam Ebu Talip ve anam Fatıma Bin Tehset beni hazretine teslim ederek yanına verdiler. Şükürler olsun ki, Hizmetinle şeref kazandım. Beni zahiren ve batınen terbiye ettin. Zati ailelerinden gördüğüm ihsanı anamdan ve babamdan görmedim. Bereketinle batıl birdiğine girmedim. Doğru yol üzere olmama vesile oldun. Senin sevgin hayatımın sermayesidir. Şimdi isteğim o ki hiçbir yakınım ve dert ortağım yoktur. Bir zamandan beri Fatıma'yı ...isteme cüretini düşünmekteyim. Sevgili peygamberimiz... ...şefkat dolu bakışlarıyla... ...mübarek gence okşayarak... ...tebessüm buyurdular ve... ...evlenmek için herhangi bir şeyin var mı... ...diye sual ettiler. Bir kılıç... ...ve bir devem var. Bu cevabı mütakip... ...sevgili peygamberimiz... ...sana bir zırhlı gömlek hediye etmiştim... ...Hutami Usta işi... ...duruyor mu diye sordular. Evet... Bir deva var. Bütün malım bundan ibaret. Bunun üzerine iki cihan serveri, kılıç cihatta deve de binek olarak sana lazım olur. Fatıma'nın mehri bu zırhlı gömlek olsun. Onu sat ve parasını bana getir. Ya Ali, müjdeler olsun ki, Hak Teala seninle Fatıma arasında göklerde nikah aktetti. Sen gelmeden evvel Sutail ismindeki melek bunu haber verdi. Onun bu müjdesinden sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde cennet ipeğinden bir nikah senedi vardı. Dedi ki: Allahü Teala kızın Fatıma'yı amcaoğulun Ali'ye nikah etti. Göklerde şenlik var. Cennetler süslendi, huriler donandı, tuğba ağacı yapraklar yerine cennet yiyecekleriyle doldu. Melekler dördüncü gökte, beyt-i mamur etrafında toplandılar. Adem aleyhisselam hutbe okudu. Yüce Allah bana hitaben buyurdu ki, ''Ya Cebrail, Fatıma binti Muhammed'i Ali ibni Ebi Talib'e nikah eyledim.'' melekleri şahit tutarak bu nikahı belgele. Ben melaikeyi şahit ederek nikah akdini bu cennet ipeğine yazdım. Rabbimiz bu sevinçli haberi sana iletmemi buyurdu ve senin de ümmetin arasında bu nikahı tazelemen irade edildi. Ayrıca şu haberi de genç evlilere müjde olarak ver ki iki yüksek evlatları dünyaya gelecek. Ve onlar hem dünyada aziz olacaklardır hem de ahirette. Buyurup Hazreti Ali'ye müjdeyi verdiler. Haber Hazreti Ali'yi çok sevindirdi. Sevgili peygamberimiz zırhı satmak üzere seçkin genci uğurladı. Bugün pazarda oldukça kalabalık İnşallah bir an evvel zırhı satarım Ooo pazarda zırhçı da varmış Evet bu zırhı satmak istiyorum Hele ver şöyle bir bakalım bakalım buna hadi Al bak eksiği falan yoktur Ha göreceğiz eksiğinin olup olmadığını Hmm evet Demek bu zırhlı gömleği satmak istiyorsun Başka var mı? Hayır yalnız bu gördüğün tamı usta işine benziyor ama biraz eski. Ee, söyle bakalım ne istiyorsun buna? 480 dirhem. Ancak bu paraya satarım. <gülüyor> Çıldırmışsın be kuzum. Bu zırhın değeri olsa olsa 100 dirhem eder. Hayır, 100 dirhem'e veren Vaziyetine bakılırsa ihtiyaçtan satıyor. Eğer bu zırhlı gömleği ucuz fiyata alabilirsem en az 600 dirhem'e satabilirim. Birkaç dirhem daha verdim mi? Carisi satacaktır. Peki senin hatırın için son 150 dirhem e Şimdi satıyor musun ha? anlaştık mı İşte al paranı der zırhı Madem ısrar ediyorsun 450'ye veririm Ama 450'den tek dirhem aşağı olmaz Bak sana bir şey söyleyeyim mi Bu zira istediğin parayı kimse vermez Gel seninle anlaşalım Cevabımı duydum 450 dirhem Anlaşıldı anlaşıldı Senin bu zırhı satmaya niyetin yok İşte ben gidiyorum Öyleyse kıymetli bir zırhı değerinden aşağı nasıl satarım? Hem satmış olsam bile elime geçecek para işini görmeyecek. Hayırlısı olsun. İnşallah bu zırha kıymetini veren biri çıkar. En iyisi pazarı şöyle bir gezeyim. Ya Ali. Ya Ali. Ah, sen miydin ya Osman? Affedersin seni fark edemedim. Ya Ali bu ne hal? Niçin böyle dalgın yürüyorsun? <gülüyor> Bu elindeki nedir? Bu zırhı satmak istiyordum. Ama alıcı çıkmadı. Hmm, demek satmak istiyorsun. Evet ya Osman. İhtiyacım var. Peki ne istiyorsun? <gülüyor> ne verirsin? 481 hem veririm. Tam değerini verdi. Üstelik ihtiyacım olan parayı... ...ne eksik ne fazla. Bu yüksek sahabi halimi anlamış olmalı. Peki... Bu zırhı 480 dirheme sana sattım. Satın aldım. Buyur paranı Yali. Ya Buyur zırhını ya Osman. Ya Ali, bu zırh benim oldu değil mi? Gayet tabii. Madem öyle, ben bunu sana hediye ettim. Eshabın cömertlik, sevgi ve kardeşliğine ne güzel misal. Hadiseyi öğrenen Resulullah Hazreti Osman'a dua edecektir. Ki karşılığında bir değil binlerce zırh verilse yetmez. Öyle ki Osman benim cennet arkadaşımdır buyurmuşlardır. Evet. Fatıma 15 yaşında. Efendimiz asiller asili, som iffet, som haya, som edep mübarek kızlarından fikrini soruyorlar. O siz bilirsiniz manasına, başlarını eğiyor. Aziz genç kız, tam bir teslimiyet içinde. Peygamberlerin en üstünün hakkında buyurduklarıysa, şereflerin en yükseği. Fatıma, benim ruhumdur. Hakikaten, sevgili kerimesi, bilhassa konuşma ve yürüyüşleriyle, muhterem babalarına o kadar benziyor ki. Hazreti Ali ise, 21 yaşında bir yakışıklı genç. Buğday benizli, iri siyah gözlü, güler yüzlü, gür sakallı, uzun gerdanlı, geniş göğüslü, iri yapılı bir delikanlı. Takvada üstün, cesarette muazzam, ilimde engin. Bu sırada sevgili peygamberimiz ihtiyaç listesini hazırlattılar. Hazreti Ali, mehir parasını olduğu gibi getirip, koruyucusu, kurtarıcısı, ve müstakbel kayınpederine verdi. Peygamber Efendimiz, paranın bir kısmını Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a vererek, ''Gül suyu ve bal al. Balı mescidin bir kenarında büyük bir kapta ezerek şerbet yaparsınız. Nikahtan sonra şerbet içeceğiz. Sonra da ensar ve muhacirleri Ali ile Fatıma'nın nikahlarının yapılacağını söyleyerek davet et.'' buyurdular. Ey muhacirin, ey müslümanlar, hepiniz duyun. Fatıma binti Muhammed ile Ali ibni Talib'in nikahı var. Fatıma binti Muhammed ile Ali ibni Talib'in nikahı var. Fatıma binti Muhammed ile Ali ibni Talib'in nikahı var. Bu nikah bütün müslümanlar davetlidir. Ya Rabbi, ne güzel bir haber bu. Duydunuz mu kardeşlerim? Müjde bu müjde. Hem de ne müjde. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hadi kardeşlerim koşun nikah edişelim. Peygamber şerbetinden biz de nasiplenelim. Haber Medine'ye dalga dalga yayıldı. Peygamber davetini işiten sahabi Mescid-i Nebi'ye koştu. Mabedin içi dışı dolu. Sevgili peygamberimiz bir güneş aydınlığıyla içeri girdiler. Minbere çıkarak hamd ve sena eyledikten sonra buyurdular ki, ''Ey müminler! Kardeşim Cebrail gelerek haber verdi ki, Hak Teala melekleri Beyt-i Mamure toplayarak buyurmuş ki, ''Fatıma binti Muhammed'i Ali ibni Ebi Talibe nikah eyledim.'' ''Bana da bu nikahı eshabım arasında şahitler huzurunda yenilememi emretmiş.'' Ve sonra Hazreti Ali'ye ''Ya Ali, kalk ve hutbe kaidesini ifa et.'' buyurdular. Hazreti Ali kalkıp Resulullah Efendimizin önüne gelerek Allahu Teala'ya hamd ve sena, Habibine salavat getirdi ve cemaate hitaben, ''Allah'ın Resulü kızı Fatıma'yı bana zevce olarak verdi.'' Onun mehri benim zırhlı cübbemdir. Ben bu nikah akdine razıyım. Siz de şahit olun. Eshab-ı kiram sordular. Ey Allah'ın Resulü, Fatıma'yı bu şekilde verdin mi? Şahadet edin mi? Sultanlar Sultanı Yüce Peygamber, tasdik cümlesini ifade buyurdular. Evet ey eshabım, bu nikaha siz de şahit olun. Sevgili peygamberimiz ayrıca taze hurma aldırdılar. Eshab önce hurma yedi, gül suyu dökündü ve bal şerbeti içti. Eşsiz, emsalsiz bir güzel gün yaşanıyordu. Mübarek olsun, mübarek, mübarek olsun. Mübarek olsun diye tebrikler birbirini takip etti. Efendimiz odalarına geçtiler. Fatıma sessiz sessiz ağlıyordu. Sevgili peygamberimiz mübarek kızına niçin ağladığını sorduklarında... Babacığım benim mehrimde para pul olmamalı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz peki ne olmalı ya Fatıma buyurduklarında? Ey, ey babacığım arzum o ki kıyamette Muhammed Aleyhisselam ne kadar günahkar mümine şefaatçi olursa ben de o kadar günahkar mümineye şefaatçi olabileyim. Benim mehrim bu olsun. Mümine hanımlar cehennemde yanmasın. Yanmasın. Az sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde Fatıma'nın isteğine izin veren cennet ipeğinden bir ferman vardı. Peygamberimiz memnun bir şekilde ya Fatıma peygamber kızı olduğunu ispat ettin buyurdular. Onların kalbinde dünya sevgisine yer yok. İşte Hazreti Ali'nin yüzüğündeki yazı. El mülkü lillah, mülk Allah'ındır. O güne kadar merhamet ummanı yüce peygamberin evinde kalan Aslan yürekli ulu sahabi Ali radıyallahu anh, mescid Nebevi yakınında Hazreti Ayşe validemizin odasının karşısında Harise bin Numan'ın evini kiraladı. Nikahın üzerinden bir aya yakın bir zaman geçiyordu. Efendimiz bir terhada aziz damadını görünce ona ''Ya Ali, eşin o kadar kıymetli bir hanımefendidir ki kadınlar içinde ondan daha üstünü yoktur.'' buyurarak iltifat ettiler. Bir gün Hazreti Ali'nin kardeşi Ukail dedi ki ''Bu nikah bizi bahtiyar etti. Keşke düğünde gecikmeden olsa.'' Ya Ali, yakın dost ve akrabalarımız da düğünün bir an evvel olmasını arzuluyorlar. Ben de aynı şeyi arzu ediyorum. Ancak Resulullah'tan hicap etmekteyim. Bunun üzerine sevgili peygamberimizin evine geldiler. Onları peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen karşıladı. Maksatlarını anlayınca... Siz şimdi gidin. Bu kadınların halledeceği bir meseledir. Biz Allah Resulü'nün o güzel hanımlarıyla bir araya gelir, bir gün için söz birliği eder... Size de haber veririz. Peki gidiyorum. Benim Ümmü Eymen Hoş geldiniz ey Ümmü Eymen İçeri geçin Lütfen buyurun Buyurun şöyle oturun ee, Şey <gülüyor> Buraya gelmemden maksat e... Ey Ümmü Eymen Sen ailemizden sayılırsın Çekinme söyle Evet e, malumunuz e... Resul Aleyhisselam'ın biricik kızları fatıma Zehra nikahlıdır e, Bu yüzden düğün gününü merak edenler bir hayli çoğalmakta Ey Ümmü Eymen, Düğün gününün geciktiğini bizler de bilmekteyiz Lakin en iyisini Resulullah bilir Evet doğru söylüyorsun en iyisini o bilir Bakın Ayşe akıllıdır Biz en iyisi Ayşe'ye gidelim o bizden daha iyi düşünür Hep beraber kalkıp Hazreti Ayşe'nin evine geldiler. İki cihan sultanı da oradaydı. Demek düğün günü merak ediliyor. Evet ya Ayşe bu yüzden geldik. Ne mutlu bir gün ne huzurlu bir gün. İki güzele en güzel düğün. Ah Hatice Tülkübrâ da aramızda olaydı ah ah. Hatice Tül Kübra anhadan söz edilince, orada bulunan kadınları bir hüzün kapladı. Şimdi Hatice Tül Kübra olsaydı, ah, kim bilir neler yapardı? Ah, bu günleri görseydi, ne kadar sevinir, bize yol gösterirdi. Onların bu şekilde konuşmaları, Sevgili peygamberimizi duygulandırdı. Bir kere daha büyük hayat arkadaşını hatırlamıştı. Hatice gibi hanım nerede? Bütün herkes beni yalanlarken o bana iman etti. Olanca servetini uğruma feda etti. Öyle kıymetli bir mümineydi ki... ...daha hayattayken cennette onun için zümrütten bir köşk yapıldı buyurdular. Hanımlar peygamberimize... Hazreti Ali'nin isteğini arz ettiler. Bunun üzerine peygamberimiz Ümmü Eymen'e damadını huzuruna davet etmesini buyurdular. Hazreti Ali geldi. Hanımlar iki dostu baş başa bıraktı. Genç insan başı önüne eğik oturuyordu. Sevgili peygamberimiz, Zevceni ister misin ya Ali? diye sordular. Eşsiz terbiye sahibi delikandı kibarca arz etti. Evet ya Resulullah. Peygamberimiz Esma binti ise ''Lütfen Fatıma'nın evini hazırla.'' buyurdular. Baş üstüne ya Resulallah. Esma radıyallahu anh yeni, yamalı ve hasırdan olmak üzere üç minder hazırladı. Minderleri hurma ile doldurmuştu. Efendimiz çeyiz alınması için mehir parasından bir miktar Hazreti Ebu Bekre verdiler. Taşınacak bir şey olursa taşımaları için de yanına Bilal ve Selman radiyallahu anhüm'ü kattılar. Nikahın üzerinden bir ay geçmiş durumda. Hicretin ikinci yılı Recep ayı. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye de para verip bununla hurma, yağ, un ve yoğurt almasını buyurdular. Hazreti Ali ayrıca zırhını bir Yahudi'ye rehin bırakarak bedeliyle arpa aldı. Arpa ile ekmek yapıldı. Sevgili peygamberimiz deriden bir sofra getirterek bunun üzerinde çekirdeksiz surma, yağ, un ve yoğurtla velime yaptılar. İçeriye onarlı gruplar halinde alınan toplam yedi yüz kadın ve erkek yiyip içtiler. Peygamberimiz düğün gecesi gelin evine teşrif buyurarak hazırlıkları gözden geçirdiler. Genk çiftin evine gelince gözlerinin yaşarmasına mani olamadılar. Ya kızım, sabret! Musa bin İmran'la hanımının da yıllarca döşekleri yoktu. Gelin evinde şu eşyalar vardı. Hazreti Esma'nın hazırladığı üç minder, bir saçaklı halı, hurma lifinden bir yastık, iki el değirmeni, bir su kırbası, bir toprak testi, meşinden bir su bardağı, bir havlu, bir elek, bir koç postu, dökük tüylü eski bir Yemen halısı, hurma yaprağından bir sedir, bir kadife yorgan, Yemen işi iki alacalı elbise. Kainatın baş tacı sordular. Esma binti Umeys burada mı? Evet ya Resulullah burada. Bu sözler üzerine sevgili peygamberimiz... ...demek ki Resulullah'ın kerimesine hizmete geldi buyurdular. Evet. Ey Allah'ın Resulü! fatima Zehra'ya hizmet ediyor. İki cihan serveri memnunlar. Hayra karşı olsun. Sevgili peygamberimiz bir kapla su getirdiler. Evvela dökülen suyla mübarek ellerini yıkadıktan sonra... Kaptaki suya biraz misk döktüler ve önce kızlarını çağırdılar. Fatıma Hazretleri bir iffet abidesi gibi duruyor ve edebinden yere bakıyordu. Peygamberimiz bir taraftan dua ederken bir taraftan da kızlarının başına, göğsüne ve sırtına su çiselediler. Aynısını damatlarına da yaptılar. En sonunda da ihlas ve Muavvizeteyn dualarını okudular. Mübarek kızını alnından öpüp barına bastılar ve Hazret Ali'ye hanımın iyi hanımdır buyurdular. Hazreti Fatıma'ya da erin iyi erdir dediler. Sonra ya Ali kızımı sana cariye olarak veriyorum fakat unutma ki sen de onun kölesisin dediler ve ilave buyurdular. Evlilik iki bedende tek bir ruhtur. Efendimiz son olarak kapının iki tarafından iki elleriyle tutarak bereket için Allah'a dua ettiler ve gençleri Allah'a emanet ederek ayrıldılar. Dört gün sonra Resulullah Efendimiz yeni evlileri ziyarete gittiler ve iki ciğer paresinin arasına oturdular ve sonra ''Ya Ali su getir'' buyurdular. Hazreti Ali'nin getirdiği suya bir ayeti kerime okudular ve sonra iç dediler. Lakin birazı kalsın. Kalan suyu damatlarının başına ve göğsüne serptiler ve tekrar su istediler. Buna da dua okuduktan sonra aynı şeyi kerimelerine de yaptılar ve dua ettiler. Allah sizi ve zürriyetinizi şeytandan korusun. Biraz sonra Hazreti Ali'yi dışarı gönderdiler ve onu kızlarına sordular. Babacım, bütün olgunluk ve üstünlükler kendisinde mevcuttur. Ancak bazı Kureyşli kadınlar kocan fakir bir insan diyorlar. Bu sözler üzerine kainatın efendisi, Ey kızım, baban ve kocan fakir değildir. Bütün yer ve gök, hazine ve definelerini bana arz ettiler, kabul etmedim. Ey kızım, eğer benim bildiğimi sen bilseydin, dünya senin nazarında hor ve aşağı olurdu. Kocan sahabenin ilklerindendir, İslam'ın büyüğüdür, ilimde en derindir. Ey kızım, Allahü Teala ehli beytten iki kimse seçti, biri baban, ve biri helalindir. Sakın ona bir itaatsizlik etmeyesin, dediler nasihatte bulundular. Bu konuşmadan sonra Hazreti Ali'yi davet ettiler ve ona da Hazreti Fatıma hakkında ricalarını bildirdiler. Resulullah Efendimiz Ya Ali Fatıma'nın hatırına riayet eyle. O benden bir parçadır. Onu hoş tut. Eğer onu üzersen ''Beni üzmüş olursun.'' buyurdular. Bu güzel evlilikten, Gonca güller, Yaseminler benzeri, narin evlatlar dünyaya geldi. Hasan, Hüseyin, Muhsin adında üç erkek çocuk, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında iki kız. Fatıma radıyallahu anh'ın kardeşlerinin, ya çocukları olmadı veya küçük yaşta vefat ettiler. Muhsin bir yaşında vefat etti. Zeynep ileride Abdullah bin Caferi Tayyar'la evlenecek ve bu evlilikten Ali ve Ümmü Gülsüm isminde iki ceylan yavru olacaktır ki bu nesle Şerifi Caferi denecektir. Sevgili Peygamberimizin üstün ve seçkin soyu Hazreti Fatıma'ya Hazreti Ali evliliğiyle devam etti. Hazreti Hasan nesli şerifler ve Hazreti Hüseyin nesli seyitlerle. Hazreti Hasan gayet güzeldi. Yüzü ve bakışları Peygamberimize çok benzerdi. Hazreti Hüseyin'in ise konuşma ve davranışları Efendimiz'e çok benzerdi. Hatta yetişkin yaşında onun sesini duyan yaşlı esap Peygamberimizin sesini duymuş gibi heyecanlanırlardı. Sevgili peygamberimizin Fatıma anneciğimize olan muhabbetleri o kadar yüksek, onun da babacığına bağlılığı o kadar yüce ki anlamak ve izah etmek ne mümkün? Efendimiz, kainatın efendisi bir sefere veya gazaya çıkacakları zaman önce Fatıma radiyallahu anhayı ziyaret ederek bağrına basıyor, dönüşte de Mescidi ziyaret ve iki rekat namaz kıldıktan sonra yine en evvel ona uğrayıp sonra evlerine gidiyorlar. Peygamberimiz oturmuşken içeriye Fatıma girdiğinde Resulullah onu ayağa kalkarak karşılıyor ve sağ yanlarına oturtuyorlar. Bir babanın hem de en son ve en büyük peygamberin ayakta karşıladığı mübarek genç evlat. İşte İslamiyet'in kadına verdiği değerin benzersiz örneği. Hazreti Fatıma, hanımlar hanımı, hanımefendi, yüksek bilgi ve yüksek tefekkür sahibi. Peygamberimiz, Fatıma benim aynamdır, onda kendini görüyorum buyuruyorlar. İşte sahip olduğu iki manevi rütbe. Seyyidet-i Nisaül Mü'minin, mü'mine kadınların efendisi. Eştalünisâül ehli'l cenneti cennet ehli kadınların en üstünü. Hazreti Fatıma gündüz ev işleriyle, geceleri de ibadetle meşgul. Öyle ki bazen sabaha kadar uyumadan ibadet ediyor. Bir gün Resulullah ziyaretlerine geldiğinde babacığından yeni gelen cariyelerinden bir hizmetçi verilmesi ricasında bulundu. Ev işlerinde yardımcı mı olur? Allah'ın Resulü bu isteğe Ya Fatıma, hizmetçi mi yoksa hizmetçiden üstün olan bir şey mi istersin dediklerinde hizmetçiden üstün olanı tercih ederim babacığım. Bunun üzerine iki cihan serveri Öyleyse her gün yatmadan evvel, 33 üç kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber ve bir kere de La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir de. Hepsi yüz kelimedir. Bunlara karşılık kıyamette bin sevap bulursun. Mizanda da sevapların ağır gelir buyurdular. İşte namazlardan sonra yapılan tesbihlerin doğuş sebebi. Ramazan ayı gelmiştir. İftar sofrası hazır. Allah Resulü'nün iki göz bebeği vaktin dolmasını bekliyorlar. Derken kapı çalınıyor. Buyur. Birini mi aramıştın? Ee, ben şey... Ben fakir biriyim. Peki istediğin nedir? Açım. Aç mısın? Evet yedim. Günlerdir ağzıma tek lokma yiyecek koymadım. Nasıl? Günlerdir bir şey yemedin <gülüyor> Evet. Kendi dinimden olan hiç kimse bir şey vermedi bana. Ama ama siz Müslümanların merhamette olduğunu duydum. Belki yiyecek bir bekle, şeyler. Bekle, bekle Hemen geliyorum. Ey efendim, kapıda bekleyen kimdir? Fakir biri. Aç olduğunu söylüyor. Günlerdir tek lokma şey yememiş. Halbuki bizim iftar ve sahur soframız hazır. İki gözümün nuru sultanım. Söyle, bu fakir dilenciye ne ikram edelim? Efendi, en iyisini sen bilirsin ama ben şu iftar sinisini götürüp o dilenciye vermeni isterim. Allah senden razı olsun ey Fatıma. Ben de bunu demeni bekliyordum. Hadi efendim, bekletme o garibi. Biz suyla da iftar açarız. İki cömert insan, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma, siniyi olduğu gibi fakire veriyorlar. Kendileri suyla iftar açıyor ve suyla sahur yapıyorlar. Ancak yoksul kişi, ertesi gün ve daha ertesi gün yine aynı saatlerde kapıda. Üçüncü gün... Dilenci yiyecekleri alıp gitmişti ki, sevgili peygamberimiz teşrif ettiler ve ''Bir şeyler getirin, iftar edeceğim.'' buyurdular. Fatıma ve Ali telaştılar. Ne yapsalar? Hiçbir şey yok. Allah'ın Resulü ricalarını tekrarlıyorlar. Ev sahipleri sudan gayrı bir şey olmadığını arz ediyorlar. Efendimiz ''Hayır, mutfakta bir tepsi var, onu getirin.'' ''Merakla mutfağa giriyorlar ki bir cennet sofrası, bir mucize.'' Peygamberimiz ''Evet, cömertlik yapın, verin ama hududu da unutmayın.'' buyuruyorlar. Sevgili Peygamberimiz... İlk günden itibaren altı ay boyunca her sabah namazına giderken, iki can yavrularının kapılarına gelir, Ey Muhammed'in ev halkı, haydi namaza ve Ya ehlibeyt Beyt, Allah sizden günah kirini gidermek, sizi tertemiz yapmak ister, diye seslenirlerdi. Eshab-ı Kiram Sevgili peygamberimizin mübarek hanımlarından Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruyorlar. İnsanların Resulullah'a en sevgili olanı kimdir? Kadınlardan Fatıma Tüzzehra, erkeklerden Fatıma'nın kocası Ali. İşte ona sallallahu aleyhi ve sellem en sevgili olan iki güzel. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh gazadan evine dönmüştü. Yorgun ve açlıktan bitap halde mübarek hanımı Fatıma Zehra'ya soruyor. Ey Fatıma evde yiyecek bir şeyler var mı? Çok acıktın Ey efendim evde yiyecek olarak hiçbir şey kalmadı. Yalnız altı akçe para var. İşte bu akçelerle çarşıdan yiyecek... Bir de Hasan Hüseyin meyve istemişlerdi. Biraz da meyve alırsın. Peki. Hey! Hey ne oluyor? B bırakın yakamı. B bırakın diyorum. B bırakın. Hayır bırakmam seni. Bırak. Ya paramı verirsin ya da mahkemeye gideriz. Anladın mı? Bırakın. Lütfen bana buraya... bir birkaç gün daha müsaade et Söz paranı iade edeceğim Hayır hayır olmaz Ben de sıkıntıdayım Bir saat dahi bekleyecek halim yok Evde çoluk çocuğumu aç bekliyor Bu durumda nasıl öderim Ben anlamam arkadaş Ya parayı ödersin Ya da mahkemeye gideriz Allah, Allah. Şu insanlar kendi kendine niçin münakaşe ederler Bir türlü anlayamıyorum Yanlarına gidip vaziyeti öğrensem iyi olacak Hey durun Sen de kimsin delikanlı Hem işimize niye karışıyorsun ha Adım Ali bin Ebi Talip Şimdi siz söyleyin bu adamı niçin ne Niçin mi ee, Şey Benden ödünç para aldı Günü geldi halde ödemiyor. Peki Münakaşanız kaç para içindir Altı akçe içindir hmm. Benim cebimde de tam altı akçe var. Bu garip Müslüman'ı bu sıkıntısından kurtarayım. Fatıma'ya da elbet bir çare bulurum. Al bakalım altı akçeni. E, e, e, sağ olun efendim. E, sağ olun. Hadi kardeşim kalk ayağa. Yürü sen de evine git. Allah sizden razı olsun ey Allah'ın aslanı. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Hadi git artık. an. Hadi. Hadi. Peki, peki gidiyorum. Sana, sana hep dua edeceğim. Evet. Şimdi elim boş. Eve nasıl döneceğim? Acaba Fatima'ya ne desem? Her neyse, olan oldu artık. Nasılsa Hazreti Fatıma kadınların Seyyidesi Resulullah'ın kızıdır. İşi demez. En iyisi eve varmak. Ey efendim pazarda ne oldu ki bir şey almadan eve geri geldiniz? Ey gözümün nuru sultanım verdiğin akçelerle bir Müslümanı hapse girmekten kurtardın. Ne yazık ki çocuklara meyve alamadım. Çok iyi yaptın elhamdülillah. Bir Müslümanı hapisten kurtarmışsın üzülme. Böylesine asil bir cevapla teselli etmişti sevgili eşimi. Ancak Hazreti Ali radiyallahu anh hanımının mübarek hatır şeriflerinin biraz mahzun olduğunun da farkına varmıştı. Gönlünde bir kırıklık hissetti. Ey sultanım eğer izin verirsen şöyle bir dışarı çıkıp dolaşmak istiyorum. Nasıl isterseniz efendim. En iyisi... Gidip Resulullah Efendimizin mübarek yüzünü göreyim de bu üzüntüden kurtulayım. Hazreti Ali yolda giderken iki cihan serverinin mübarek simalarını düşünüyor. Zira sevgili Peygamberimizin mübarek yüzüne bakan kimsenin her üzüntüsü gittiği gibi kalbinde sürur ve safa hasıl oluyor. Hani isadete biraz yolu kalmışken kendisine doğru yaklaşan.